Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti de aile yuvasını erkeğin başını oraya sokup huzur bulacağı, sekineye ereceği, saadeti elde edeceği bir yuva, bir yurt olarak tavsiye etmekte, ifade etmektedir. Kadın, erkeğin himayesi altında hüzura sekineye kavuşacak. Erkek, hayat arkadaşının yanı başında sükun ve itminanı iktisap etmiş olacak. Kur'an'ın çerçevelediği, bu ifade içinde biz aile hayatını kalbi itminanın, huzurun, saadetin hüküm fermi olduğu bir yuva olarak görüyoruz. Binaenaleyh açların, çıplakların, susuzların, huzursuzların, cahillerin, aile içinde huzursuzluk çıkaranların bulunduğu bir aile yuvası, Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği bu çerçevenin dışında kalır. Bu ifadeyle bize anlatılan aile şekli, aile biçimi, o aile içinde, ileride saadete ve huzura medar olabilecek nesillerin, ahvadın yetişmesine medar bir aile yuvasıdır. Meveddet, muhabbet ve rahmetin daima cevelan ettiği, daima cereyan ettiği bir aile yuvası, onun içinde kalpsiz, hissiz, duygusuz kimselerin yetişmesine imkan ve ihtimal verilemez. Yumuşak gönüllü aile fertleri arasında... Birbirini seven aile fertleri arasında muhabbetle, meveddetle, dur olmayan aile fertleri arasında yetişecek nesiller de aynı duyguyla meşbu ve meşgul olacaklardır. Onlara duygu ve düşüncelerinizle verdiğiniz şeyi ileride alacaksınız. Aileye huzur getirip onları huzura kavuşturduğunuz gibi ileride huzura kavuşacağınıza katiyen inanacaksınız. Ektiğinizi biçeceksiniz. Onlara izhar ettiğiniz beşeşeti onlardan göreceksiniz. Bütün tebessümlerinizi aynıyla alacaksınız. Dünya ve ahirette yüzünüzü kendi ektiğiniz soğumlarla siz güldüreceksiniz. Binaenaleyh eğer gülmek istiyorsanız ileride dünya hayatında, eğer huzur ve saadete zark olmak istiyorsanız ahiret hayatında, çocuklarınızı dünyada da ahirette de size huzur getirecek huzur verecek şekilde yetiştirme mevzuunda azm ve iksamda bulununuz. Dişinizi tırnağınızı sıkınız. Onların mükemmel yetişmesi için lazım gelen şartları, vasatı hazırlayıveriniz. Mükemmel yetişsinler. Allah'ı memnun etsinler. Resulullah'ı hoşnut etsinler ve sizleri de mesrur etsinler. Ama bugün onlar sahipsiz, kimsesiz bulunuyorlarsa, bakımdan, görümden uzak bulunuyorlarsa, ailenin içinde cehalet, anlayışsızlık, hüküm ferma ise, fakru zaruret içinde herkes bir taraftan kendi rızkını temine çalışıyorsa, kutun ayemutunu temine çalışıyorsa, katiyen bileceksin ki ileride şimdi ailen ailenin içindeki hüküm ferma olan huzursuzluk, senin başına bin gayli açacak, seni de huzursuz edecektir. Dini hayatımız, İslami hayatımız adına öyle bir aileden esasen bir yardım umulamaz. Öyle bir aileden bir fayda beklenemez. Bununla beraber ailenin, fertlerinin beklediği şey de aileden hasıl olmayacak. Kur'an'ın ifadelerine dikkati çekmek lazım, dikkat etmek lazım. Ben çekeyim size dikkat edin. Allah celle celaluhu ve min ayati Allah'ın varlığına ve birliğine ayetlerden bir tanesi de sizin nefislerinizden eşlerimizi yaratmış olmasıdır. Tıpkı onlar da sizin gibi insandır. Tıpkı sizin gibi duygularla mücehhez olmuş bu bulunmaktadır. Sizdendir aynınızdır. لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Saat siz gidersiniz onlara, onlar da sekineye eresiniz, isminana eresiniz, huzura kavuşasınız. Bakın ailenin teessüs etmesi hususunda hedef ve gaye olarak Allah neyi vaz ediyor? لِتَسْكُنُوا ileyha. Lam lam akibettir. Encan ve netice itibariyle sekineye ve isminana kavuşasınız. Ben şimdi size soruyorum, düşünülmeden hesap edilmeden, planı yapılmadan, fakru zaruret hesaba katılmadan yapılan bir izdivaçta ve neticesinde hasıl olan evin içinde fakru zarurette ve saadet düşünmeye imkan var mıdır? İçinde açların, çıplakların, susuzların bulunduğu bir evde hüzur ve saadetin bulunmasını imkan var mıdır? Dini hayatın içinde olmadığı bir aile içinde huzur ve saadetin bulunmasına imkan var mıdır? Cahillerin içinde hüküm ferma olduğu da, ailenin içinde huzur ve saadetin bulunmasının imkan ve ihtimal var mıdır? Öyleyse hakiki itminan ve tekine iti emin etmek meselesi, başta hesabıyla planıyla yapılan bir, bir araya gelmeye bağlıdır. Akideye dayalı bir araya gelmeye bağlıdır. Taksimi mesai yapma meselesine dayalı bir araya gelmeye bağlıdır. Siz bu vasatı, bu ortamı hazırladığınız zaman, Allah'ın tevfik ve inayetiyle, o evin içinde Allah'ın kıldığı Celle Celaluhu. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ ve rahmet. Sizin aranızda meveddet ve rahmet vaz etmiştir. Birbirinize şefkatli, refik, rakik ve şefiksiniz. Ve aynı zamanda birbirinizi seversiniz. İşte bu duygu ve düşüncelerin hüküm fermi olduğu bir hane, tamamıyla o haneyi bu duygu ve düşünceler işgal etmişse, istila etmişse, onun içinde yetişen nesiller de öyle duygular ile meşbu olacaklardır. Onlar da merhametli, onlar da meveddetli, onlar da şefkatli olacaklardır. İşte o türlü nesillerden anne ve babaya vefa beklemek mümkün olduğu olacağı gibi vatana menfaat de beklenebilir. Aynı zamanda Allah ve Resulullah yolunda olmaları da beklenebilir. Onun için evvela vasatı hazırlamak lazım. Verin ki alasınız, yapın ki elde edersiniz, ekin ki biçesiniz, hazırlayın ki burada orada neticesini göresiniz. Bunu siz hazırlayacaksınız ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle neticesini Allah size gösterecektir. Bir misalle meseleyi bağlamış olayım. Saadet asrının hemen akabinde, bir sürü fitne baş gösteri vermişti. Işte hada dayalı fitneler vardı. İslamı anlama mevzuunda teferruatta farklı düşüncelerin bir araya getirdiği kimseler birbirlerinden kopardığı kimseler vardı. Ve bunlar karşı karşıya gelmişlerdi bir noktada. Farklı düşünceler bazen bunları birbiriyle buruşturur hale getirmiş. İşte o zaman büyük kafalar, gönlü büyük olanlar, İslami duygu ve düşünceyle meşbu bulunanlar işe vaziyet edeceklerdi. Bunların başında Abdullah İbni Zübeyir geliyor. Bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yönüyle halazadesi, bir yönüyle de baldızının oğluydu. Birbiriyle akraba idiler bunlar. Hatta bir yönüyle de Hazreti Zübeyir, Hazreti Hadice'nin akrabası Zübeyir bin Avam bin Hüveyl, Hazreti Hadice'nin babasının adıdır. Bu yönüyle de resul Ekremle ayrı karabetleri var. Bu temiz, bu nezih aile içinde Abdullah İbni Zübeyir tam bir İslam'ı terbiye almıştır. Annenin, babanın, İslam'ın, dinin, diyanetin ve Kur'an'ın kendisinden vazife istediği zaman, bu vazife el-hak, en mükemmel şekilde yerine getirmeye müsait ve mükemmel olarak yetişmiştir. Haccac, zulmüyle hüküm ferm olduğu devirde Mekke-i Mükerreme'de din ve ziyanet adına bayrak kaldıran Abdullah İbn-i Zübeyr olmuştu. olmuştur. Hazreti Zübeyir'in, Hazreti Esma'nın oğluydu bu. Uzun zaman mukavemet etmişti. Belki o gün için hortlayan Emevi zulmünü tadil etmişti. Emeviler içinde belki ondan sonra eskiye nisbaten zulüm azalmaya başlamış. Medler için takip etmeye başlamıştı. Eğer hak cephesinde bu türlü huruşlar ve mukavemetler olmasaydı onlar tamamen işi serkeşliğe verecek ve akıllarına geldiği her zulmü yapacaklar. Böyle fedailerin kendilerini kurban etmesi neticesindedir ki sel gibi gelen, gelişen bu zulüm duru vermişti. Uzun zaman dayanıverdi. Ama etrafı dağılınca tek başına mukavemet etme imkanı da kalamadı. Hele bir gün sırtından yediği bir mancınıktan gelen taşla beli de zedelenince sürüklene sürüklene yara bere içinde anasının karşısına gelmişti. Bu zat-ı belinindeki kemerin yarısını bölüp resul Ekrem'in dağarcığının ağzına bağlayan ve bu ad ile anılan, ondan dolayı bu şeref ihraz eden büyük kadın, Hazreti Ebu Vekir'in kızıydı, büyük kızıydı. Hicret etnasında resul Ekrem ve Hazreti Ebu Vekir'le Mekke arasında mekik dokunmuştur. Onlara yiyecek içecek götürmüştü, arkadan takip etmişti, başkalarını oyalamıştı, birkaç erkeğin yapabileceği işi yapmış büyük bir kadındı. Ebu kızının böyle olması gerekirdi. Ama bu kadının, bu büyük kadının yetiştirdiği de, Abdullah İbni Zübeyir gibi bir mert olması, civan mert olması, bir haydar olması, bir kerrar olması gerekiyordu. Ve oldu. Yaralı, bereli aslan anasının karşısına çıkınca etrafım dağıldı, herkes gitti, ben yalnız kaldım. Geldim deyince o mübarek ana kaşlarını çatmış, ona hitapta bulunmuştu. Sen utanmıyor musun demişti. Kabe'yi müdafaayı bırakıp da bir çocuk gibi karşıma geliyorsun. Sütünü, emeğini haram edeceğini söylemişti ona. O zaten doluydi. O türlü duygu ve düşüncelerle meşbu bulunuyordu. Ana ben senin duygu ve düşüncelerini ölçmeye geldim. Manası şu idi. Samarlarında Bekir'den kan var mı onu anlamaya geldim. Ben ölüme gidiyorum ama dayanacak mısın? Gitmişti, savaşmıştı. O, o gün de tutup atmışlardı. Ana her gün girip çıkarken sar ağacından sallanan oğlunu görüyordu. Artık ne zaman bunu gömecekler diyordu dudaklarından o dökülüyordu. Hacı Aç kendisini çağırdığında telaşlan edip gitmemişti. Buhari'de, Müslim'de seferruatına kadar görüyoruz meseleyi. Gitmemişti zalimin ayağına. O koşa koşa gelmişti yanına. Yaptığım işi nasıl görüyorsun? Merdana ona şöyle demişti. Sen onun dünyasını berbat ettin. O da senin ahiretini berbat etti. Bir dünyayı kaybetti ama senin ahiretini berbat ettin. Şehit olarak oğlunu vermişti. kabe müdafa müdafaa için... Kâbe-i dini müdafa için, Kâbe-i İslam'ı müdafa için sever, sever ruhunu feda eden oğlunu şehit olarak Allah'a takdim ettiği için iki ulvi duygularla meşbu bulunuyordu. Bu yaşlı ana, dişi dökülmüş ana, ayağının sakatı kalmamış ana, dişini sıkmış bu işe mukâmet etmişti. Evladına bir şeyler vermişti yetiştirme döneminde, bir tohum atmıştı yetiştirme döneminde kendisinden vazife istendiği zaman o vazife istediği vazifeyi rahatlıkla alıvermişti. Ve işte asıl mesele budur. Yine Buhari ve Müslim'de şu vakayı görüyoruz. Üç kahramanı Resul-i vesselam dile getirirken bunlardan bir tanesini annesine babasına itaat eden insan olarak ifade buyurur. Kapandıkları mağaradan dışarıya çıkmak için Allah'ın inayetini bekleyen bu kimseler Yaptıkları iyi bir işi vesile olarak Allah'a anlatıp da Allah'ın inayetini celp etmek isteyen bunlardan bir tanesi, annesine babasına itaat eden kimsedir. O aynen Resul-i Ekrem'in ifadeleri içinde şöyledir. Ya Rabbi benim bir anne babam vardı. Ben dışta çalışırdım. Akşam eve döndüğümde de onlara süt getirir, rabuk takdim ederdim. Bir gün uzağa gitmiştim. Eve döndüğümde onları uyumuş buldum. Süt elimde sabah kadar karşılarında bekleyiverdim. Onlar uyuyorlardı. Çocuklarım açız diye ayaklarımın dibinde dolaşıp duruyorlardı. Ama ben adetimi bozmamak, evlatlarımı anne babama tercih etmemek için çocuklarıma vermedim. Onları uyandırmak içinden gelmedi. Sabah oldu gözlerini açtılar suyu verdim. Allah'ım bunu sadece senin için yaptım. Senin için yaptıysa şu kaya gidiversin deyip Vesile yaptığını Resul-i Ekrem anlatmaktadır. Buhari'de, Müslim'de. Ve taşın kaydığını ifade eder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Anne ve baba bu duygu ve düşünceyi aşılamış ise, çocuk perde gibi sabah kadar karşısında duracaktır. Onun önünde koşacaktır. Gölgesine ayağını basmayacaktır. İhtiram duygusunda bir andur olmayacaktır. Öyleyse size istirham edecek, dinine saygılı olacak, mabedini mukaddes bilecek, milletine hürmet edecek, milletinin itibarı için koşacak duracak, nefsin yetişmesini arzu ediyorsanız bütün ümmetinizle çocuklarınızın üzerine ininiz. Sokak sokak mahfil mahfil onları takip ediniz, üniversitelerde arkalarından gidiniz, şirazeden çıkmışlar ise şayet okutmayınız üniversiteden alınız yarım cahil olsun ama dinsiz olmasın ama anarşist olmasın ama komünist olmasın adım adım takip ediniz liselerde onlara kanca atılmış ise dinsiz kitapları okumaya başlamış iseler din ve diyanetlerine sövüyor iseler birbirlerine vuruyor iseler birbirlerini öldürüyor iseler onları tereddüt etmeden okuldan alıveriniz başka şekilde şeyler öğretiniz ama dinsiz ve imansız Vatansız mukaddesatsız olmalarını imkan vermeyiniz. İşte bu kadar takip ediniz. yoksa sizi dağılatacak sonra anasını dağılatacak. vatanı dağılatacak milleti dağılatacak. Ve burada çektiğiniz yetmiyor gibi Cenab-ı Hak mahkemeyi Kübra'da Nezuruhiyetinde gözünüzün önünde azab etmekle orada da sizi ağlatacak. Ve burada yaptığınızı ihmalin cezasını ağır ağır size zehir gibi yutumlatacaktır. Terbiye çok kolay hasıl olacak şey değildir. Terbiye uzun zaman isteyen, takip isteyen, pehrise inkıta istemeyen bir husustur. Arada meydana gelen bir fütur bütün planlarınızı alt üst edecektir. Dünyaya geldiği andan itibaren kemale hassasiyet ve titizlikle takip edecektir. Bir an fütur getirmeden, gözünüzü kırpmadan, sevdiğiniz evladınızın üzerinde meltem gibi titreyeceksiniz. vereceksiniz. Ta yabancı rüzgarlar onun zülüklerini bozmasın. Gözüne ayarın, bakışları ayarın, aşkı girmesin. İki malayani şeylerle dolup taşmasın. Allah sevgisiyle meşbu bulunsun. İşte bunun için hassasiyet göstereceksiniz. Göstereceksiniz. Dünyada da ukhvada da sizi sevindirecek semeresini alacaksınız. Ela inne ahsanal kelam ve adla'n nizam. Kalamullahil melikil azizil alim. Kema kallellahu tebaraka ve fi'l kelam. Ve izâ kure'l Kur'an feştemeu lehu ve enteetu